Satışın huku 32. ve adı olmadan çağırsa bile tefecilikle başa çıkmam yasaktır. Çünkü Yüce Tanrı satışa izin verdi ve bu yasakladı ve tefecilik yeme konusunda savaş ilan etti.